Hayatta Kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum.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 Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bugün e, Edirne'deki e, su taşkınları üzerine bir program yapacağız. E, öncelikle Serhat Ceylan'la konuşacağız. Serhat Ceylan arkadaşımız Edirne Arama Kurtarma Biriminden, EDAK'tan. E, Serhat Bey merhabalar. Merhaba. Ee, bize biraz bilgi verebilir misiniz? Son durum nedir? Biraz debinin düştüğüne dair bilgiler geliyor. Ee, ondan sonra da tabii ki olayın e, su taşkınının başlangıcından itibaren bir özet yapabilirseniz çok seviniriz. E, tabii ki. Ee, İsmail Serhat Dela Nedir? Ben de en e, Son veriler artık su seviyesi biraz yavaş yavaş alınmaya başladı yani nehir e, sanırım birkaç gün içerisinde yani bir 4-5 gün içerisinde normal yatağına dönmeye, çalış dönmeye çalışacak. Çünkü arazide çok fazla su var şu anda. O su tekrar geri çekilip nehir yatağından e, Ege Denizi'ne doğru yola devam edecek. E, ama bu süreçle ilgili konuşmak gerekirse tabii ki biz bunu e, son 10 yıldır özellikle neredeyse her yıl yaşıyoruz bu e, olayı. Bu tabii ki su tarz, ama artık biraz daha geniş boyuta varmaya başladı. Özellikle bu son taşlarınla ilgili şunu söylemek gerekirse biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu tüm Trakya'da Marmara bölgesinde çok güçlü Lodos vardı. Evet. Bu aynı şekilde işte Balkanlar'da Rodop dağlarındaki karları bir günde indirdi ve çok şiddetli de tabii ki yağış sebebiyle. Ee, barajlara da tabi ki barajların taşıma kapasitesi Bulgaristan'daki çok fazla değil. Eski barajlar 1960'lı yıllarında yapılan barajlar. Ee, barajlar taştı. Ee, asla herhangi bir kapak falan açma diye bir şey söz konusu değil. Barajlardan taşan sular ve araziden toplanan sular e, buraya Edirne'ye kadar geldi. Evet, ha, O zaman bir konuyu yanlış biliyoruz biz herhalde Serhat Bey. Yine baraj kapaklarının açılmasından kaynaklanan, neredeyse her yıl tekrarlanan bir olayın e, bu yılki e, sonucu diye e, ilk haberleri aldık. Ama baraj kapakları evet. açılmadı diyorsunuz. Yani bu konuyla ilgili tabii ben gittim bizzat Bulgaristan'daki bu barajları da Şınır olduğumuz için. Evet. Bizim için çok kolay. Ee, gittim gördüm ve adamlar da herhangi bir baraj kapağı falan açma diye bir şey söz konusu değil. Ve e, özellikle bizim burada tehlike yaratan bu yıl bir şey de Arda Nehri'ydi. Ee, Arda Nehri normal zamanlarda böyle 400 metrekip civarı su getiriyordu buraya. Evet. E, ama bu sefer tabii ki en büyük baraj Kırcaylı Barajı taşınca 1600 metrekip su geldi. Ee, yine aynı şekilde Meriç Nehri. Bu 1600 metreküp e, saatteki debi, değil mi? Saniyedeki. Saniyedeki. Pardon, evet. Evet. biz yani evet. bir saniyede 1600 ton su getiriyor. Evet. Şöyle ağzı dersen. Yani e, yine Meriç Nehri'nin getirdiği bir su var. Bir de Tunca Nehri var. Yani Edirne biraz aslında güzel bir nehirlerle bir arada olmak ama e, bizde maalesef 3 tane nehir. Üçü de Edirne'de buluşuyor ve buluştuğunda da bu tip olaylarda büyük sıkıntılar yaratıyor. Bununla ilgili aslında güzel projelerle bu iş halledilebileceğini düşünüyorum ben ama. Evet. E, tabii ki e, devlet söz konusu olunca yani nehrin bir tarafı Yunanistan bir taraftan Bulgaristan, Türkiye falan böyle e, bununla ilgili bir türlü çözümler üretilemiyor maalesef. ki İşte Edirne'de bunun cefatını çekiyor. Karacahisani ile şu an e, bağlantı kopuk durumda. Yani e, ancak şu an helikopterler çalışıyor, zorbel botlarla da biz tabii ki birçok kurtarma faaliyetine girdik çıktık ama e, Karacahisani bölgesinde e, sıkıntılı bir bölge, ağaçlar devrilmiş durumda. İşte birçok e, gerek Bulgaristan tarafından yardım getirdiği şeyler var, bir takım. E, Birikintiler söz konusu. Kalıntılar herhalde. Evet evet o kalıntılar yüzünden maalesef belli bir şey yaklaşamıyoruz. Bu durumda tabii helikopterler devreye giriyor. Askeri helikopterlerle. Yani işarede bulunarak tam bu işi çözüyoruz. Yine İstanbul'dan gelen birkaç tane kurtarma ekibi burada. işte AFAD ekipleri falan hep beraber burada çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesinin göndermiş olduğu kurtarma ekipleri çalışıyor herhalde evet. orada. Siz ilk günden itibaren çalışıyorsunuz evet. ve evet. E, mahsur kalanları e, kurtarıyorsunuz. E, bir evet. e, bir şey e, sormak istiyorum. E, herhangi evet. bir insan kaybı söz konusu mu? Herhangi bir insan kaybı söz konusu değil. Burada artık. Yani bu iş e, kanıksanmış durumda. Yani e, erken erken uyarı sistemleri kurulu e, barajlarda bunların e, maliyetlerini Türkiye'ye karşıladı. E, son yapılan projelerde devlet su işleri Bulgaristan'daki en son mesela e, İvalovgrad barajına bir e, veri istasyonu kurdular. Evet. Çıkan su miktarını biz. İnternette bile buradan e, görebiliyoruz. Rahatlıkla şimdi, izleyebiliyorsunuz. Ee, evet, burada yakın bölgelerde su e, ne, bir 30 kilometre varken e, kaç metreküp suyun geleceğini ve nerelerin, hangi alanların su altında kalabileceğini tahmin edebiliyoruz tabii ki. Yani burada şimdi tabii şu da var, e, işte bu verilerde işte 2.50 metreküp civarı su geçti gözüküyor insan ama. Bu miktardan çok daha fazlası geçtiğini düşünüyorum. Çünkü kayıt altına alamayan epey bir miktarda su da var. Evet. Ee, hayvan kaybı var mı? Yani küçükbaş hayvanlardan kayıtlar olduğunu biliyorum. Biraz bir miktar hayvan kaybı var ama büyükbaş olduğunu sanırım Onlarla geçmiş yıllarda özellikle 2005 yılındaki büyük e, su taşkınında orada epey bir 56 tane hayvan e, ölmüştü. Şimdi herkes bu gibi bir şey olduğunda uyarıları dikkatli alıp hayvanlarını bu alanlardan alıyorlar. Fakat bu son selde, seldeyiz Taşkın'da biraz ben geç kaldıklarını düşünüyorum. Evet. Ee, yani uyarılar biraz geç yapıldı. Ee, i̇nsanlar olayı tam anlayamadı ve özellikle Edirne Karaağaç bölgesindeki... Ee, Şeyler, kafeteryalar olsun, işte birçok kahvaltı salonları, tesisler. E, oradaki esnaf tam anlamıyla e, boşaltım işlemini tamamlayamadı. Sanırım senin zararlarını hep beraber göreceğiz. Bayağı bir e, hasar da olduğunu düşünüyorum tabii ki. Evet, özellikle tarım arazilerinde ciddi bir hasar söz konusu herhalde. Kesinlikle. yani tarım arazileri genelde e, taşkın bölgesinde olan yerler, ama e, yani şehir merkeziyle ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Seddeler gayet sağlam, 4000 metre metreküp suya kadar dayanıklı ama e, yani suyun yayıldığı işte karahç bölgesindeki tarım arazisi. E, herhalde e, telefon e, hattı kesildi. E, evet, e, Yeniden bir denememiz gerekecek herhalde. Evet. E, Edirne'den Serhat Ceylan'la konuşuyoruz. Edirne Arama Kurtarma Derneği Başkanı Edirne'deki bu Arda Nehri, Meriç ve Tunca'daki su taşkınlarıyla ilgili olarak birkaç gündür devam eden sorunların ve bunların nedenlerini çözümlere ilişkinde tabii ki ilerleyen dakikalarda e, mutlaka sorularımız olacak. Daha sonra da e, Nihat Çolak'la bir telefon bağlantısı kuracağız. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi. E, evet şimdi tekrar e, Serhat Bey'e bağlandık. Evet Serhat Bey. Evet. Ee, yani bahsettiğim gibi tarım arazileri bu işten tabii ki zarar ee, Kurtarma faaliyetleri açısından ee, çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Bizim buradaki ekibimiz 15 yıldır Burada faaliyet gösteren EDAT, Tamamen gönüllülerden oluşan Bir arama kurtarma ekibi Ekibimizde birçok e, su Kurtarmayla ilgili eğitimini almış size de işte balık adam e, Özelliğinde olan e, Arkadaşlarımız var Ve tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz e, Gerçi Şunu da bir sistem olarak buradan Bildirmek istiyorum ee, bu suyun bu miktarda geleceğini e, Maalesef ki Edirne'deki yetkililer e, Tam olarak al, algılayamadılar Vali Bey de yeni geldiği için Belki bir sene oldu ama evet. Tam böyle algılayamadı Yani Eder ekibinin görev yazılarını bile Ancak su vurmaya başladıktan sonra O günün akşamı zorla alabildik Biraz böyle hani işi devlet kontrolünde götürmek gibi bir e, Şey Şey söz konusuydu. Ama tecrübesini ortaya koydu. Biz bununla ilgili gerekli e, ihtişarelerden sonra sahaya çıktık. Ve e, tecrübeli ekibimiz her yerde her bölgede iş yapmaya çalıştı. Hatta maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, kurtarma ekibi suda bir kaza geçirmiş. Biz operasyona çıkmıştık. Yani operasyon içinde operasyon yapmak zorunda kaldık. Evet onu da haberlerde yani, e, okuduk. Yani, tesadüfen tesadüfen Arctic'te düdük çalarken nehrin ortasında bir yerde e, arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Ben hemen operasyonu diğer operasyonu sonlandırıp oraya yönlendirdim. Yani son anda sağ salim onları da kurtardılar. Yani bu tip kazalar olabilir ama tabii ki tecrübe bu işte çok önemlidir. Taş yerinde ağırdır. ya e, 9 9'luk bir Motorla e, 2000 metreküpten fazla suyun geçtiği bir sel suyuna girmek biraz bu işte acelelik olduğunu ortaya koyar. Yani denizde kurtarmaya şeye benzemez bu. Bunu da e, buradan belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımıza da iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki bu tip olaylarda hem yerel e, e, ekiplerle de işarelerde bulunursalar biz de onlara her zaman yardımcı olmaya hazırız. Neyse ki hayattalar bir sıkıntı yok. Neyse. Yani hepimize geçmiş olsun. Ama devletin bu e, konuya artık el atıp, el atıp çok güzel projeler e, yapabileceğini düşünüyorum ben. Her ne kadar bir kurtarma içinde olmuş olsak e, biliyorsunuz Avrupa'nın en ünlü şehirleri nehirleriyle ünlüdür. Evet. Bizim, bizim, biz maalesef sellerle, sularla ve yazın işte çocuklar bazı işte imkan olmayan çocuklar yüzmeye çalışıyorlar falan filan işte ve işte göçmenler Geçmeye çalışıyor. Bu konularla bizim nehirlerimiz gündeme geliyor. Bu konuda tabii üzülüyoruz bir Edirne'li olarak. Biz de işte kanoların gezdiği, kayıkların dolaştığı, işte nehir kenarlarında güzel meklere yerlerin olduğu bir ortam istiyoruz. Bu konuda da artık çok güzel projelerin ben yapılabileceğini düşünüyorum. Biz edak olarak bu tip projelerde de gerekirse yer almaya hazırız yani. Bir yerel ekip olarak. Türkiye'de de Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'na bağlıyız. Evet. E, merkezimiz Yalova'da, ben federasyon yönetim kurulu üyesiyim anlamında. İstanbul'da alak ekibimiz var yine. Onlar da e, büyük jipleri var bu konuda bize destek sağladılar lojistik olarak. Başkan Nazmi Topçuoğlu'na da buradan çok teşekkür ediyorum. Hemen onlar da bize destek sağladılar. E, şu anda çok güzel bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yok, yok. E, işler tıkır tıkır yürüyor işte Kızılay çorbasını çayını ikram ediyor nehir kenarındaki kurtarma ekiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor. Ama e, bu işlerin tabii ki bir öngörüsünü e, bu nereye kadar gelebileceğini neler olabileceğini çok iyi algılayabilmek lazım. İşte AFAD'ın bu konuda biraz eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Edirne'de ee, AFAD'ın teşkilatlanması var mı? Efendim. Edirne'de afadanın teşkilatlanması var mı? Var tabii ki ama işte e, biliyorsunuz bu gibi şeylerde e, afet acil durum planlarında kaç metre küp su geldiğinde ne kadar alanın sular altında hangi koltlarda olacağını bunların etabını yapamadılar diye düşünüyorum. Biraz da başka şeyler olabilir. E, bizim ekibimiz biraz tabi dere dışı kaldı ilk günde ama sonuçta bir şekilde kendinizi anlatıp olaya dahil ol. Devreye girebildiniz. Yani ama tabii ki önemli olan ilk başlangıçta gerekli hazırlığın yapılmasaydı. E şu an Edirne Belediyesi ile gayet iyi çalışma yapıyoruz. İtfaiye Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar var. Belediye Başkanımız da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Yani Edirne halkı olarak kendi yağımızda kavruluyoruz bir şekilde. Sıkıntı yok. Ee, Edirne yani şehir merkeziyle ilgili asla bir sıkıntı söz konusu değil. Kara Ağaç Mahallesi'ndeki durumu siz e, bizzat gidip gördünüz mü Serhat Bey? Yani Kara Mahallesi'nde tabii ki Zodyak'la gittik. E, uzaktan gördüm ve kamera helikopter çekimlerinden gördüm. E, o için tam mahallenin içine Zodyak botla ulaşmak maalesef mümkün değil ama e, işte Kara Mahallesi'nin girişine kadar ve e, Arda Nehri'nin kıyısında bir sedde, e, sedde var. Son 3-4 yıl önce yapılan bir sedde. Şimdi bir de e, bu seller nedeniyle köprüler su altında kalktığı için yeni büyük bir köprü yapılıyor. Evet. O köprünün e, Karaağaç Mahallesi'nin giriş bölümündeki ayaklarının olduğu yerde e, işte araçlar tabii giriş, çıkarken seddeyi biraz herhalde alçaltmışlar. Oradan Karaağaç Mahallesi'ne çok ciddi miktarda e, etim yapılan alanlara su girdi. Yani evlerde öyle çok fazla bir şey yok birkaç tane evde e, evler tabi tedbir amaçlı boşaltıldı o bölgede yatılı okullara ve diğer okullara e, verildi e, öyle yani başka çok sıkıntılı bir durum yok bir bölgede hiç kimse yok. Evet bu su taşkınları e, sizin de belirttiğiniz gibi senelerden beri devam ediyor ve muhakkak evet. orada itfaiyenin ve valiliğin e, taşkın bölgelerini e, içeren bir risk değerlendirme planı yapılmış olması lazım. Yani bu... E... Bu planlar var. Evet. Var bu planlar ama e, işte valiler değişiyor, müdürler gidiyor, geliyor, biliyorsunuz her seferinde bunlar bu işe ne kadar hakimler onu bilemiyorum tabii ama burada da bu işe her zaman e, hangi taşın nerede olduğunu, hangi evde kaç kişinin yaşadığını bilen bir edak var. Evet. Ama da bu konularda e, daha geliştirilmesi ve sahipliği gerekiyor. Ve maalesef devlet yetkililerimiz bu konuda işte bazı e, şeyler ön plana çıkma çabaları mı var diyeceğim aslında ama bizim herhangi bir bu konuda bir şeyimiz yok. Onlar biz onların izlerinde bu işin yürümesini istiyoruz. Başka bir şey değil. Evet. Ama e, biraz böyle e, uyumsuzluklar ve da oldu yani bunu ben evet. burada, e, bir söylemekte çekinmiyorum. Biz evet. bir topluluk, biz bunları söylemek elbette, da... elbette. E, şimdi e, bir acil durum planı olduğunu bildirdiniz. E, buna e, valiliğin veya e, gene resmi e, bir kurumun veya afadın Edirne e, ...ofisinin... E, ...internet sitesinden ulaşmamız... ...mümkün mü? E, böyle bir... ...bilgiye e, nasıl... ...ulaşabiliriz? Vallahi bu acil durum planları... E, ...bizlere gizli olarak... ...verilmiştir. Hangi evet. kodlarda... ...nerelerde ne olacak Yani ben... ...sitede olduğunu sanmıyorum. Anladım. Anladım. Evet. evet. E, bir... Yani, evet. evet. Siz buyurun... ...bir şey söyleyeceksiniz. Yani... E, bu aslında çok böyle paylaşılmayacak bir şey değil ama yani bu alanların ne kadar alanın e, su altında kalabileceği ile ilgili olarak yani daha çok kağıtlardan ziyade bir simülasyonla, bir simülasyon programıyla bilgisayar ortamında bu işin çok kolay ben çözülebileceğini ve buna göre tedbirlerin alınabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, evet. Size göre e, şu anda e, Edirne Valiliği belediyesi ve e, itfaiye teşkilatı tabii ki AFAD teşkilatının elin, elindeki donanım e, yeterli midir e, böyle bir olaya e, müdahale etmek açısından yani e, ufak tefek eksiklikler var şimdi su kurtarmayla ilgili Edirne itfaiyesi yine biz Zodiac Bot aldı ama bu konuda eğitimli personeli yok mesela bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor bir an önce evet daha böyle spesifik bir takım daha farklı su araçlarının alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben özellikle bot tarzında. Evet. Çünkü Zodiac Botlar bazen bir demire takılabilir, ağaç tüküye takılabilir, patlayabilir. bot özellikle Amerika'da çok yaygın bir su aracı. Metalden yapılıyor ve arkadan pervan ediyor. Yani bir karış suda da gidebilir biz dolduruz botlarla ancak bazı yerlerde mesela karaya oturduğunda motor takıldığında mecburen saplanıyoruz. Başka bir yolu arayıp olay bölgesine ulaşmaya, ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani Tabi bu konularla ilgili konuşacağız tabii ki oturacağız masada. Neyler lazım neler üstündeyiz. Bunları değerlendireceğiz. İnşallah devlet yetkilileri de bu konuda olayı sahiplenir. Sivil toplum örgütünün çabalarına ve bununla ilgili yapmış olduğu fal e şeye e operasyonlardaki şey göz önünde bulundururlarsa bu iş ben çözülecek düşünüyorum yani Taşkın tabii ki e maalesef ki biraz kaderimiz haline gelmeye başladı ama sonuçta kurtarma boyutunda da gibi durumlarda e, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Siz e, konuşmanızın başında e, bu konuda e, alınması gereken tedbirler var ve e, bugüne kadar e, alınmayanları bir an evvel almak lazım diye belirttiniz. Nedir o evet. tedbirler? Y yeni bir baraj inşaatı mıdır yoksa setler inşa etmek midir? E, neyi kastediyorsunuz? Yani, yani e, şunu söyleyebilirim. Sonuçta buna benzer örnekler Avrupa'da da var. Yani bir bypass sistemi en azından böyle çok miktarda su geldiğinde suyu şehrin etrafından geçirip aşağıdan tekrar ana yatakta buluşturup sıkıntısız bir şekilde çözülebilecek bir bypass kanalının mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan aynı zamanda sadece su taşkınında değil de yani yazında su, su sporlarının yapılacağı bir alan olarak da faydalanılabilir. Şehrin turizmine de katkı sağlar diye düşünüyorum. Bin metre kütü bir kanal e, buradaki e, sorunu çok rahat çözeceğini düşünüyorum. Ya, ya onlar, bu kanalın e, yaklaşık yani, genişliği konusunda hiçbir fikriniz var mı? Yani e, 50 metre genişliğinde, işte 5 metre derinliğinde bir kanal bu işi çözer diye düşünüyorum. Evet. Siz anladığım kadarıyla e, senelerden beri e, Edirne'desiniz ve e, bu evet, evet. üç e, nehirde taşkın olduğu zamanda hem gözlemlerde bulunmuşsunuz hem de müdahalede evet. e, bulunmuşsunuz. Evet. Yıllar evet. itibariyle bir artış söz konusu mudur? Veyahut da böyle bir tarihsel istatistik var mıdır devlet su işlerinin elinde, yani Edirne Valiliği'nin elinde? Yani... E... İstimlerle doğru orantılı bir şey bu. Artık istimler biliyorsunuz değişmeye başladı. Tabii. tabii. Son zamanlarda. Yani bakıyorsunuz burada hava çok güzel güneşte ama Bulgaristan'da çok şiddetli yağışlar olabilir. Ee, hani çok şiddetli yağışlar da bazen bizleri hazırlıksız yakalayabilir. Bu konuda erken uyarı sistemleridir. İşte bu tip tahliye kanallarıdır. Bunların en önce hazırlanıp insan hayatının zarar görmemesi için, insan yaşamının zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınabilir. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Burada e, pazartesi gününden bugüne üç gündür, dört gündür insanlar işlerine gidip gelemiyorlar. Kimisi helikopterle gidiyor. E, hastalar oluyor, işte diyaliz hastaları oluyor, hasta çocuklar oluyor. Yani bunlar hep sıkıntı tabii ki. Onun, e, bununla ilgili çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçi şimdi Büyük bir kötü inşaatı var ama o da ne zaman bitecek bilemiyorum. Ee, ama e, bu kadar kişilik, 5000 kişilik bir e, bölge şu anda e, mahsur durumda. Türkiye ile Yunanistan pazar kulesi sınır kapısı bile kapalı yani şu anda düşünebiliyor musun? Edirne esnafının can damarı pazar kule sınır kapısı kapalı. Evet. Her gün birçok Yunanlı buraya alışverişe gelir gider. Yine Kezra, Bulgaristan'dan da gelenler var. E şimdi her yerde televizyon kanallarında radyolarda, basında günübirlik birçok Edirne'ye İstanbul'dan gelen insanlar var. Ee, Edirne sular altında deyip panikleyip kimse gelmiyor. Yani şehrin ekonomisini de doğal olarak etkiliyor. Etkilemez mi tabii ki? Yani bunu, bunun bir psikolojik etkisi var. Yani onun yüzden e, bu işin artık bir an önce çözülüp bu işin e, suyun keyfini sürecek bir Şehir olmamız gerektiğini düşünüyorum ben Bu çok önemli Çok önemli bir şey söylüyorsunuz evet. Siz de beni iyi anlıyorsunuz umarım Evet Bu konuda artık Yani bir Kanal İstanbul yerine Bir Kanal Edirne projesinin Yapılması gerektiğini düşünüyorum Özellikle çok acil Evet. Bir de önemli olan bir nokta daha var Bu nehir yatakları Halen doğal sınırlarında mıdır Yoksa böyle bir e, nehir yataklarında da daralma söz konusu mu? Özellikle tabii ki inşaatlar nedeni, doldurma nedeniyle e, falan. Yani or orada da bizim, biz mesela İstanbul'da sıkıştık mı hemen denizi dolduruyoruz. Onun üzerinde e, bir müddet sonra da yap yapılaşmaya dahi açıyoruz. E, Edirne'de de böyle bir durum söz konusu mu? Bu nehir yataklarında Arda Nehri, Meriç ve Tunca Nehirlerinde hiç böyle bir e, gelişme oldu mu? Valla birkaç yıl önce bir Avrupa Birliği projesi yapıldı. Yaklaşık yani 10 milyon euroluk bir projeydi tahminime göre. Ee, nehir yatağındaki suyu motor pompalarla çekip çekip şey, kumu e, alıp taşınması gerektiğini düşündüğüm bir projeydi. Herkes öyle düşünüyordu. Adamlar tekrar nehrin kıyılarına e, o kumu enjekte ettiler ve nehrin yatağını daralttılar. Bu da tabii ki bence e, şey bir handikaptı. E ee, Nehrin Nehirde tabii ki tabandaki e, çekilen suyu e, şey komun yerini tekrar yenilerini getirerek şu anda doldurmuş durumda biz bunu yapmış olduğumuz bir e, askeri yetkililerle birlikte bu şehrin planları ile ilgili daha önce zaman zaman bir araya geldiğimiz yetkililerle e, görüştük ve ortaya kondu yani dört buçuk metre olan Nehir tabanı derinliği Askeri yetkililer o zaman açıklamışlardı. 3 ay gibi bir sürede 3 metreye düştü. Yani 1,5 metre gibi bir mini nehir tekrar 3 ayda yerine koydu. Zaten 5 yıl geçti şu anda. Projeden de bence suya gömülmüş durumdadır. Evet. Evet, yani bu tür müdahaleler tabii ki e, acil durum sayısını hem arttırıyor, hem e, kayıpları arttırıyor. Bu tarım alanlarının evet. e, su taşkınına uğramasıyla ilgili herhangi bir e, değerlendirme yapılabildi mi acaba bölgede e, zarara ilişkin? Vallahi sular çekildikten sonra her şey ortaya çıkacak. Genelde ben ön bilgi olarak söyleyeyim. Tabii nehir birçok e, kumu her şeyi getiriyor tarım arazilerine yığıyor yani geçen bir ay önce de buna benzer bir taşkın olmuştu e, bu kadar değildi ama e, yine de e, ben özellikle Bosna köyü civarındaki arazilerde gördüm tarlalarda ciddi miktarda kum yığıntıları var e, yani bunu insanlar kendi imkanlarıyla nasıl taşıyabilirler ne yapabilirler onu bilemiyorum ama yani büyük sıkıntı oralarda bahçesi olanlar var lan besleyenler var yani Bunlar hep maalesef o bölgede Sıkıntı taşkın bölgesi Deyip de geçmemek lazım Bence bu insanları mağdur etmeden Güzel bir projeyle Buna el atılması gerektiğini Düşünüyorum baraj konusuna gelince Bu alanda baraj yapılması Mümkün değildir evet. Ancak iç kesimlerdeki Bölgelere işte devlet su Su pompalama imkanlarıyla bir şeyler yapılabilir Veya bir özel bir kanal olur da Belki o bölgelere Taşınır ama Geçen su miktarı çok fazla Yani Milyarlarca metreküp su diyebilirim Hani İstanbul bazen ağlıyor ya Su için su yok su yok Hani böyle bir özel bir kanal sistemi olsa da Biz buradan bu suyu İstanbul'a Gönderebilsek ...bir yandan da bunların hesabının kitabının yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet, ben de tam bunu soracaktım. Çünkü orada kaybolan ciddi bir su miktarı var. Ayrıca tabii ki bu tür taşkınlar, seller sonucunda toprağın kirlenmesi de çok önemli bir olay. Çünkü işte Bulgaristan'dan geliyor... Ee, ve e, Trakya'daki e, çeşitli yerlerdeki birçok kimyasalı da getirip e, tarım arazilerinin e, ortasına bırakıyor bu sel suları. Ondan sonra o toprağı e, yeniden e, iyileştirmek oldukça uzun zaman alıyor. E, evet e, sizin e, derneğiniz... E, sitenizden gördüğüm kadarıyla bu arada dinleyicilerimize de sitenizi verelim hemen edak.org evet. adresinden evet. E, size ilişkin evet. bütün bilgilere ulaşabilirler 99 yılında evet. kurulmuşsunuz 99 tabi evet. enteresan e, bir yıl e, çünkü körfez depreminin olduğu sene e, ve o günden bugüne kadar da e, faaliyet yürütüyorsunuz e, kaç kişilik bir gönüllü ekipsiniz? Şu an 55 kişilik bir ekibimiz var. Ee, faal bir durumdayız. Bu konuda yeni arkadaşlarımız var. Üye adaylarımız da var. Yani bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaman zaman görüntü derneklerde üye sayısı yukarı aşağı inebiliyor ama yani biz bunu ellerinin altına düşürmedik şimdiye kadar. Ee, yani Van defremine de İlk müdahale eden ekiplerden bir tanesi Edirne'deki EDAP ekibidir. Öyle mi? Ee, tabii ki biz buradan federasyonla birlikte, arama kurtarma dernekleri federasyonumuzla birlikte e, ilk 16 saat içerisinde Van Erciş'te görev başındaydık. Tüm e, ağır kurtarma ekipmanlarımızla birlikte. Ve orada e, yaklaşık 33 tane e, hayatını kaybetmiş vatandaşımızın Çıkarttık. iki tane de canlı üç tane de canlı çıkarttık yani e, kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz güzel de çalışmalar var federasyon yapısı ile Türkiye'deki arama kurtarma derneklerini tek bir standartla getirmeye çalışıyoruz yani herkes bilsin ki bu Türkiye'de sadece bir akut yok e, Tabii ki onlar da kendilerine göre güzel işler yapıyorlar ama federasyon kuruldu ve bu konuda Ciddi adımlar atılıyor. Güzel projeler yapılıyor. Eğitim projeleri var. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Katılmak isteyen diğer başka ekipler varsa her zaman bekleriz. Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu AKDF. Merkezimiz Yalova'da. ileride bununla ilgili de güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. Evet, e, gene konuşmanızın başında e, balık insanların da olduğunu belirtmiştiniz. Şimdi bu vermiş olduğunuz dört buçuk metre derinlik Meriç Nehri için midir yoksa diğer nehirler için mi? Ve bu e, balık insanlar... E, balık adamlar. Balık adamlar demiyorum özellikle. Evet. E, çünkü kadın arkadaşlarınız da olabilir. Abi, doğru, doğru. A aynı... E, <gülüyor> Doğru. Görevi gerçekleştiren burada mesela bu taşkınlarda onların faaliyetlerinin önemi var mı ve neler yaparlar? Tabii ki, tabii ki şöyle özellikle sel suyunda her zaman için her an her türlü bir kazayla karşılaşma olasılığı vardır. Biz üzerimize neopren kıyafetler giyeriz yani işlerin gibi kıyafetler herhangi bir kaza durumunda ee, yani diyelim ki tıpkı bir arkadaşımız suya da düşmüş olabilir, suyuna de düşmüş olabilir. O neopren kıyafetlerin içerisinde hava kabarcıkları vardır. En azından hızların <gülüyor> üzerinde kalmaları, işte suda nasıl mücadele edecek çeşitli hekimlerimiz var. İşte, ip sistemlerini nasıl kullanacağız? Yani, bunlar hepsi tabii ki zaman içerisinde bazen tecrübeyle olan şeyler ama e, bu konuda e, ekibimiz gayet tecrübeli. Şimdiye kadar çok şükür hiçbir arkadaşımla hiçbir şey olmadı. Bunların sertifikasyonlarına özellikle dikkat ediyoruz. Yani bot kullanma belgesi olmayan, işte yüzme bilmeyen, dalış bilmeyen kişileri bu e, botların üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. E, ekipteki tüm arkadaşları e, daha hepsinde can geleği var. Üstelik kurtarmaya gittiğimiz kişilere veya taşıdığımız, transport yaptığımız kişilere de yine Can yeleklerini giydiriyor. Bunlar tabii ki çok önemli can güvenliği açısından. Bunların hepsine A'dan Z'ye dikkat etmek zorundayız. Evet. E, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz Serhat Bey. Size kolaylıklar diliyoruz. İşiniz zor. Ee, yani evet. sadece e, taşkınlarla uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'deki birçok olaya da müdahale evet. ediyorsunuz. Aynen. Ee, size Aynen. iyi çalışmalar diliyoruz. Ee, son Tabii, olarak bi ederim. bir de e, federasyonun e, internet adresini verirseniz onunla da ilgilenmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. E, onları da yararlandıralım. Tabii ki. Ee, akdf.org.tr Evet. akdf.org. Evet, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Evet. kısaltması evet. E, onun e, kısaltması nokta org e, internet evet. adresi. Federasyonun internet adresi. Evet. Merkezi Yalova'da. Peki. Çok çok tamam. teşekkür ederiz. E, tekrar kolaylıklar diliyoruz. Evet. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler dilerim. Iyi, i̇yi günler. Sağ çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim. Serhat Ceyhan e, Ceylan'la görüştük. Edirne Arama Kurtarma De Derneği başkanı ve su taşkınlarıyla ilgili bilgiler aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından Nihat Çolağa bağlanacağız. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi gene aynı konu e, üzerine e, İlhan e, Çolağ'ın e, görüşlerini alacağız. get for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home oh, My baby wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again baby wants some more, anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train, lonely days are gone, I'm not going home, my baby start with me a letter, when she wrote me a letter, said she couldn't See, i got to get back to my baby what a Anyway yeah here a ticket for an airplane We got time to take a fast train No lonely days ago I'm going home my baby is Evet Açık Radyo 94.9'dayız. Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Serhat Ceylan'la görüştük. Edirne Arama Kurtarma Derneği Başkanı. Şimdi de Nihat Çolak'la görüşeceğiz. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi. Ee, evet şimdi telefon attığımızda herhalde. Ee, Nihat Bey merhabalar. Merhabalar Gülhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Biraz önce Serhat Ceylan'dan Edirne Arama Kurtarma Derneği Başkanı e, Su Taşkın'la ilişkin e, son durumu ve e, bilgileri aldık. E, sizden de e, görüşlerinizi almak istiyoruz. E, çünkü Serhat Bey de aynı şeyi söyledi. Senelerden biri. Edirne özellikle üç nehrin e, taşkınlarıyla boğuşup duruyor. Bizim bilmediğimiz bir bilgiyi de e, öğrendik. E, hep e, Türkiye'deki gazetelerde, basında ve televizyonlarda e, Bulgaristan'ın e, kapakları açtığı açmasının sonucunda baraj kapaklarını açmasının sonucunda e, bu olayın ortaya çıktığını su taşkınlarının e, kendisi bizzat Bulgaristan'daki barajlara da gitmiş ve orada kapak açılmasının da söz konusu olmadığını belirtmiş e, sizler inşaat mühendisleri evet. olarak nasıl bakarsınız bu olaya evet e, iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkürler. E, şimdi edinme Hakikaten nehirler açısından çok önemli bir konumda. Ee, Arda Nehri, Nereş Nehri ve Tunca Nehri'nin üçünün birleştiği bir noktada. Tabi buradaki en büyük nehir bizim en çok aslında taşkınlarda sıkıntı yaşadığımız nehirdi. Nereş Nehri. Evet. Fakat bir e, farklılık oldu bu son e, yaşadığımız, bugünlerde yaşadığımız taşkında Arda Nehri üzerinden yaklaşık 3-3,5 üç, üç, katı bir ee, debi ile karşılaştık. Normalde 400, 450 metreküp e, saniyede geçen debisini 1570 metreküp saniye debiler, e, debileriyle karşılaştık. Tabii burada ilk önce şunu da söylemek lazım. Güzel bir şey var. Erken uyarı sistemi denen bir e, sistem kuruldu. DSN'in e, Bulgaristan'la birlikte yürüttüğü bir proje kapsamında. E, biz yaklaşık 12-15 saat öncesinden Örneğin Arda Nehri'nin İbolovgrad'taki devisini görebiliyoruz. İşte Meriç Nehri'nin Siviringrad'takini veya Tunca Nehri'nin Edova'daki devilerini görüp aslında önlemlerimizi, tedbirlerimizi edinle de olabilecek deviyi tahmin edebiliyoruz. Böyle de bir avantajımız var. Evet internetten tabii. de bunu izliyormuşsunuz Serhat Bey'in verdiği tabii. bilgilere göre. ...internet e, adresi de var... ...internetten de takip edebiliyoruz... ...bu bir avantaj... ...ama ne kadar bu avantajı değerlendirebildik... E, ...o da ayrı bir soru işareti... E, ...şimdi öncelikle şeyi söylemek istiyorum... ...şimdi Edirne halkı ve Türkiye... ...hem e, hem Türkiye halkı... ...Türkiye e, alıştı Edirne'deki taşkınlara... ...hem Edirne halkında bir taşkınlara... ...alışkanlık ve rehavet oluştu çünkü o kadar sık yaşamaya başladı ki e, menzin yatağından çıkması taşkın alanına dolması ve ekili alanlara zarar vermesi veya bizim bir 5 bin kişilik bir mahallemiz var e, orayla irtibatımız kesiliyor her seferinde e, o kadar sık alışıldı ki e, erken uyarı sistemlerine gelen bebilerde bile taşkın olacağında bu kadar e, şey görmedim ben bu sefer bir telaş bir endişe ya da e, daha güçlü tedbirler alındığını e, görmedim. E, onu da paylaşmak istiyorum. Yani hem devlet açısından hem vatandaşlar açısından da böyle bir e, şey var. Alışkanlık var. Evet. E, şöyle birkaç e, size rakam söylemem gerekirse. E, biz bu sene iki taşkın yaşıyoruz. E, 2012'de 1400 metreküp 3 bir taşkın yaşadık. E, 2010'da 1700 metreküp saniye. Yine 2000 2008'de, 2006'da e, yaşadığımız büyük taşkınlar var. Tabii ki. Alo. Alo, evet dinliyoruz. Ha, geliyor değil sesim? Evet geliyor. Tabii ki bu taşkınlardan e, en büyüğü 1984'te e, yaşanan bir taşkın. Bundan 31 yıl önce 2476 metreküpleri evet. saniye edineden geçen deli. Hakikaten çok büyük bir deli. Şu an yaşadığımız taşkında da buna yaklaşan bir devi söz konusu. 2.142 mcd. bir dev karşılaştık. Burada şimdi bir takım rakamlar söylüyorum ama başka bir sıkıntı var aslında. Örneğin 84'te yaşadığınız devide o kadar problem yaşamıyorsunuz ama 2006'da yaşadığımız taşkında daha fazla problem yaşayabiliyorsunuz. Biz bunun sebepleri olarak nehir yatağının dolgu söz ses konusu. Hı, yani, bu çok önemli evet. Evet. Aynı miktarda eee debiler geçebiliyor ama bazı taşkınlarda çok daha fazla zarar verebiliyor. Çünkü e, ne yazık ki nehir yataklarımız eğinden dolayı da nehir bajaclardan sonra daha hızlı geliyor. Edirne'de bir hız yavaşlaması ve aynı yollarda çökelme oluyor. Kum çökelmeleri oluyor. Bununla beraber Kötü bir e, kullanımız da var meyiller açısından. Hem meyil yataklarını hem taşkın sahasını kötü kullanıyoruz. Ne yapılıyor? Kötü, kötü dediğiniz... Kötü yapılıyor. Örneğin evet. yapılmaması gereken yani suyu kabartıcı siz taşkın sahasında aslında e, fazladan izinsiz ağaç bile dikemezsiniz. Evet. Yani tek bir ağacın bile o suyun kabarmasında e, bir etkisi var. Aynı deli de daha fazla zarar verir. E, su daha fazla kalarak daha fazla e, kotu e, alçak olan yerlere hücum ediyor. Ancak Edirne'de yaşadığımızda baktığımızda e, ne yazık ki e, bizim Meriç ve Tunça e, köprülerinin arası bu e, mahal e, olduğu gibi e, tesislerle doldu. Yapılaşmaya bir, açılmış yani. Yapılaşmaya açıldı. Yani resmen bir yapılaşma var. Birçoğu aslında kaçak e, bunların gerçek bir e, ruhsatı yok. ama hiçbir e, devlet kuruluşu da bir sorumluluk alarak bunların e, üzerine gitmek bir proje e, dahilinde bunları değerlendirmeyi e, ele almıyor. Ya Böyle tesisler dediniz tesisler gidiyor. nedir sanayi tesisleri mi tesisler dediniz sanayi Efendim? tesisler. Alo, Alo. alamıyor ya, musunuz buyurun. ha tesis Efendim? dediniz. E, Tesis dediniz. Bunlar sanayi tesisleri midir? Bunlar e, aslında so, e, bir takım kamu kurumlarının sosyal tesisleri, karakol binaları, askeri yapılar, e, restoranlar e, buna benzer e, tesisler ve halen daha, halen daha bunlar yapılmaya ve kurulmaya çalışılıyor. E, İzlediğiniz şekilde de bunlarda bir artış var. Bu artışta aslında e, nehirlerin taşıması gereken e, debiyi e, taşıyamamasına sebep oluyor, daha fazla zarar vermesine de e, neden oluyor. Evet, Serhat Bey'in verdiği bir bilgiye göre. Ee, askeri yetkililerle birlikte yürütülmüş bu çalışma Meriç Nehri'nin tabanı 4,5 metreden bir yıl içinde 3 metreye e, düşüyor yani e, tabii ki e, getirdiği alüvyonlar onun dışında e, çeşitli atıklar nedeniyle böyle bir gelişme oluyor e, etraftaki yapılaşma da bunu e, çok hızlandıracak e, bir etken tabii evet, evet. yani e, aslında bu taşınların önlenmesi ya da Taşkın'a nasıl bakacağımız üzerine tartışma yapmak lazım. Bu tartışmanın da hem Edirne'de hem de Türkiye genelinde çok doğru bir noktadan gittiğini düşünmüyorum. Çünkü en son 1954 yılında Edirne'de bir sette ve Taşkın planlaması yapılıyor. Taşkın politikası geliştiriliyor. 1954 yılından bugüne 60 küsur yıl geçmiş. 61 yıl geçmiş. Yani teknolojideki ilerlemeyi düşündüğünüzde, e, bilimdeki, teknikteki, mühendislikteki ilerlemeyi düşündüğünüzde e, ki duruma baktığınızda yeni bir e, taşkın politikasını tartışmak gerekiyor. Yeni bir taşkın planlamasını tartışmak gerekiyor. E, mesela bir su yönetimi, bir havza yönetimi açısından basıp içinde sivil toplum örgütlerinin de olduğu, e, tarım alanlarını kullanan çiftçilerin de olduğu Kamu kurum ve kuruluşlarının da olduğu, suyla ilgili idarelerin de ve Bulgaristan ve Yunanistan'da da bunların karşılıklarının da katılabileceği aslında bir yeni bir su yönetimi ve taşkın planlamasına ihtiyacı var edinmenin veya bu taşkın sorunun çözümü için yapılması gereken İşlerin en başında bunu koymak gerekebilir diye düşünüyorum. Evet, biz medyadan aldığımız bilgilerde hep ön planda sanki Türkiye ile Bulgaristan arasında senelerden beri devam eden bir problemin yansıması. E, ...türü... E, ...değerlendirmeler alıyoruz. Bu ne derece doğrudur Nihat Bey? Nedir orada? E, hakikaten e, Bulgaristan tarafının... E, ...özellikle yaptığı bir şey midir? E, gerçek nedir? E, tabii ki önce... ...az önce de söylediğim gibi... E, ...sizin suya nasıl yaklaştığınızla ilgili bir şey... ...Bulgaristan'da da... E, ...bu nihiller üzerinde çok sayıda barajlar var. Evet. Ardolca'da baraj var. Meriç üzerinde yedi büyük baraj var. E, ne yazık ki Bulgaristan yönetimi barajlarda elektrik üretimi için e, bir taşkın rezervi bırakmıyor barajlarda. Bu da bir etken. Yani maksimum kar elde etmek adına e, bunların özelleştirildiğini de duyduk bir kısmını. E, maksimum kar elde etmek adına işletilen barajlarda ne yazık ki bir taşkın rezervi söz konusu. Ne demektir taşkın rezervi? Bir, e, yağışlarda e, gelebilecek yağışların bir kısmını absorbe absorbe edebilecek, orada tutabilecek ve onu sonra yavaş yavaş e, nehre bırakabilecek e, bir boşluk gibi düşünün, bir kay evet. gibi düşünün barajlarda. E, o şekilde bir e, uygulamanın da olması gerekiyor aslında. Ama bu dediğim gibi e, bir bütünlüklü bir proje çerçevesinde ancak e, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bir araya gelip bütünlüklü bir proje çerçevesinde ele alınması gereken bir konu. Yani Sadece taşkın rezervi değil, sadece nehir yataklarının temizlenmesi değil veya sadece meriçten bir bypass kanalıyla suyun taşınması değil. yani Tek başına bunların taşkını önleyici mutlaka faydaları var ama sonuçta bunların hepsini toplayan bütünlüklü bir taşkın planlamasına ihtiyacı var tekrardan Edirne'nin çünkü 60 yıllık bir süre geçmiş 60 yıl içerisindeki gelişmeleri göz önüne aldığınızda yeniden bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Türkiye'de Kanal İstanbul gibi üçüncü köprü gibi veya farklı büyük devasa inşaatlar teknolojik yapılar yapılabiliyorken Edirne'de bir doğa olayının afete dönüşmesi bir taşkının çözülememesi e, bilim ve teknik açısından mümkün değil. Evet, yani, her yılda tekrarlanan bir şey bu. Yani periyotlara binmeye başladı. Konuşmamın evet. başında da anlatmaya çalıştım. O kadar sıklaştı ki Edirne halkında da bir rehavet var. Edirne yönetimlerinde de e, AFT müdahale konusunda bir rehavet var. Bir alışkanlık var. E, o kadar basit görülüyor ki işte sular çekilsin bir e, boya bir sırt şeyler boyarız e, olan yerler olur biter gibi valmin açıklamaları söz konusu ki e, olayı ne kadar basit algılandığında bir başka yanı Evet e, bu Karaağaç Mahallesi sonradan e, yapılmış bir mahalle midir? Yerleşim eskiden beri orada yerleşim var mıydı? Edirne'nin çok eski bir mahallesi tabii ki son zamanlarda biraz daha gözde ve vebaşlı olan ee, bir mahallesi ee, hafta sonlarını değerlendirmek açısından e, kentlerimizin uğrak yeri olan bir mahalle. Ee, aşağı yukarı 5 bin nüfuslu bir e, mahallemiz. Ee, biz daha öncelerden de söylemiştik Karacı Edirne'ye bağlayan iki tarihi köprü var. Evet. Ee, bunların dışında yeni bir köprü yapılmasını zaten tarihimiz vardı. Ve o başlandı. Yani o yapılıyor şu anda yeni bir köprü. Ama ne yazık ki onu bile e, kamuoyunda paylaşmadan, tartıştırmadan nasıl yapılıyor, nasıl olacak e, bizde e, ya da söylediğimiz derde çare olacak mı onun da çok da e, emin değiliz bu konuda da e, Karaş Mahallesi'nde bir e, kendi içinde bir göl mahalle kısmı e, kodu epeyce düşük 36 kodunda e, oralarda en büyük sıkıntımız oluyor e, ki bir SEDD'de de sarılır bir yargı olmuş bir yarılma gibi olmuş Karaaç mahallesine müdahale edilmiş ama bir miktar suyun oralara geldiğini duyduk. Aşağı yukarıda yine buradan edindiğimiz bilgiler civarında 500 kadar kişinin tahliye edildiğini oradan duyduk. O konutlarda suyun geldiği konutlarda yaşayanlardan 500 kişinin tahliye edildiği haberlerini aldık. Evet. Bahsettiğiniz köprü sadece ulaşımın ee, sağlanması açısından önemli ama taşkın e, sırasında e, tarım arazilerinin e, zarar görmesini, hat, e, aynı zamanda bu açma Mahallesi'nin e, zarar görmesini engelleyecek e, bir çözüm değil değil mi? Sadece bir e, ulaşımı rahatlatacak, mahsur kalan e, insanların e, geçişini sağlayacak bir e, köprü. Değil. Evet. E, ancak ulaşımı e, sağlayacak bir miktar ulaşımı rahatlatacak e, irtibatı ilişkiyi sağlayacak. Çünkü hastalar var, e, yaşlılarımız var edine hastaneye daha e, teferratlı hastaneye kurulmasıda gelmek isteyenlerimiz var. Ne yazık ki şu anda helikopterlerle veya askeri araçlarla taşınıyorlar veya sağlık malzemeleri buradan oraya götürülmeye çalışılıyor. Ya yani sonuçta e, bu. Sular şu anda çekilmeye başladı ama bir 15 gün belki de insanların yaşam kalitesi ve yaşamlarından bir 15 günü zor anlarda yaşadıkları bir 15 gün çalmışsa oluyoruz bir anlamda. Evet size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Nihat Çolak. E, ayrıca kolay gelsin, e, hakikaten e, her yıl tekrarlanan e, ve periyotları da sıklaşan e, bir sorunla e, mücadele ediyorsunuz. E, Dileriz evet. ki e, bahsettiğiniz çözümler bir an önce gerçekleşir ve e, Edirne böyle bir dertten kurtulur. Çok çok teşekkürler, sağ olun. En son şunu söyleyebilirim belki. Ee, bu kadar e, bir doğa olayın afete dönüşmesi. Bir başka yerde bakıyorsunuz ki e, Kanal İstanbul gibi çılgın projelerden bahsediliyor. E, burada bunu uygulanma masrafının bir biz rant olarak görüyoruz. Bir rant göremiyorlar herhalde. Evet. Yani burada bir rant olsaydı bugüne kadar herhalde kim bilir ne kanallar olacaktı, ne tüneller olacaktı, ne kapalı kesitlerle ne yerler taşınacaktı. Çünkü hen, en son e, hükümetin bir projesi Ergene Nehri'ni kapalı kesitle Marmara Denizi'ne bir derin deniz de şarj projesiyle e, aktarmak gibi bir projesi var. Bunu projelendirebilen bir e, idare e, Edirne'deki taşkını çözemeyecek teknolojik altyapıya sahip değil, e, olmaması mümkün değil. Ama e, senin ucunda biraz da rant olmadığını düşünüyoruz. E, ama sonuçta mağdur olan e, Edirne halkı oluyor. Edirne kentleri oluyor. Edirne'imiz oluyor. Ee, hakikaten hem kötü anlaşılıyoruz, yanlış anlaşılıyoruz. Edirne sular altındaki bir algıdan bahsediliyor. Evet, Edirne'nin bir mahallesi e, şu anda ulaşımı söz konusu değil ama e, taşka sahası içerisinde halen daha sular. E, Edirne'nin merkezinde herhangi bir şey yok. Bir de Tunca Nehri ile ilgili bir köyümüzde bir sıkıntı var. Orası ilgili de sanırım DS'nin bir baraj, rezerv baraj gibi bir projesi var. Bunun da bir önce hayata geçmesini talep ediyoruz biz inşaat odası olarak. Evet. Çok çok teşekkürler Lihat Bey. Ee, size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. iyi yayınlar. Çok diyeyim. teşekkürler. Evet efendim. Altın Saatler programını burada sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.